kendilerine verilecek mükafatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu keşke bunu bilselerdi ey iman edenler siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun mesela ra'ine demeyin unzurna deyin ve dinleyip itaat edin kâfirler için acı veren bir azap vardır gerek ehli kitaptan gerek müşriklerden olsun Kâfirler Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.